Açık dergi devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Önümüzdeki hafta tam bugün bu saatlerde Hisar okullarında gerçekleşecek bir etkinlik konuşacağız şimdi. Climate Keys, global bir yetkinlik. Bunun İstanbul'a önümüzdeki salı gerçekleşecek olan bir Ulucan ve Ömer Madra orada bulunacaklar. Birsen Hanım telefon hattımızda. Ee, şimdi onunla bu kıymetli ve aslında hayati edinebilecek dönemde gerçekleşen bu etkinliğin enine boyuna konuşmayı istiyoruz. Hoş geldiniz Bilsen Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin ki bildiğimiz kadarıyla biraz da yoğun bir dönemden geçiyorsunuz Bilsen Hanım. Dün de sizi provalarınızın ortasında yakalamıştık. Sağ olun. Evet, evet. Ama bu gerekli bir yoğunluk ve ben seviyorum onu. Yani aktif bir his veriyor ayrıca gelecek haftaki konser için özellikle heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir başlık altında konser veriyor olacağım evet başta Hı. konuşalım ee, istiyoruz Tabii. biz de aslında sizin fikirlerinizi almak isteriz hem aslında bu az global dedik bu harekete nasıl temas ettiğiniz onun dışında climate keys Türkçe'ye nasıl çevireceğiz iklim için tuşlar mı iklim için anahtarlar mı bu konudaki yorumlarınızı alalım öncelikle Tabii ki eee Şimdi bana geçen sene sanırım bir zaman 7-8 ay önce belki aslında Lola Pere bu Kaymak Keys'in kurucusu ulaştı. Ve dedi ki ortak bir tanıdığımız yönlendirmiş. Çünkü işte belki bir sen bu iklim konularıyla ilgilenebilir diye. Yoksa ben Lola'yı tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Hı -hı. Londra'da okuduğum yıllardan ortak bir tanıdığımız onu yerlendirmiş. O şekilde yani ben de dahil oldum. Evet. E, climate Keys aslında sadece pianistler için. Keyboard yani e, klavye. Ke diyorsun. Yani klavye. Evet. klavye. evet. İklim klavyesi gibi Hı -hı. de tercih edilebilir. Hı -hı. Klavyeleri ya da önce piyanistler için düşünülmüştü fakat şimdi görüyorum ki aslında büyüyor çünkü başka talepler de geliyor dedi Lola ee, yani daha fazla bir şey yapmak isteyen daha fazla müzisyen bir şeyler yapmak istiyor evet. ve biraz da şikayet ediyorlarmış neden sadece <gülüyor> piyanistler için diye evet. ee, o açıdan çok sevindirici tabi o da gelişti, geliştirecek ve genişletecek bu projeyi Evet. Ee, öyle diyor. Ee, şimdilik piyanistler sadece. İstanbul'dan evet ben varım. En azından şimdilik. Belki seneye çünkü ben başkalarına da söylüyorum. Hmm. Arkadaşlarıma burada devam ederler. Evet. Evet. Bond'a Taraflar Konferansı devam ederken tüm dünyada evet. e, düzenleniyor. İstanbul'da da haftaya ve 2018'de de belki çok daha kalabalık. E, belki evet. yine sizin katılımınızda ama yanınızda başka müzisyenlerle. Ee, gelenekselleşmesi planlanan bir etkinlik. Dediğiniz gibi Lola Perry'nin fikri bu. Londra e, menşeli. Evet. O da meslektaşınız değil mi bir piyanist zaten? Evet, ee, o piyanist desteği. Mesteği. Evet, dünyanın pek çok tarafından da aslında aynı gün konser verileceğini söyledik. Peki e, sizin ilginizi çekebileceğini söylemiş ya o ortak arkadaşınız. E, Lola Perry ile aranızda olan e, ne, ne açıdan ilginizi çekiyor? Örneğin böyle bir etkinlik sizin Siz ne tarafında hissediyorsunuz ya da kendinizi? E şöyle ben e, çocukluğumdan beri e, doğaya çok yakın hissetmişimdir kendimi. Sanırım bu biraz aileden gelen bir şey. E, ve o ortak tanıdığımız mesela o bilir bunu bir zamanda herhalde konuşmuşuzdur. E, benim, mesela ben e, dağcılıkla biraz ilgileniyorum. Hı -hı. Katılmıştım Anadolu dağcılık yürüyüşlerine vesaire. Hı -hı. Ve bunları paylaşıyorum galiba bazı şeyleri Facebook'ta vesaire. O da oradan görmüş oluyor daha da ayrıca. Ee, Çocukluğumdan böyle çünkü ben Bulgaristan doğumluyum. Dedem ve babaannem Deli Ormanı bölgesinde bir köyde yaşıyorlardı ve biz hafta sonları gittiğimizde köye mesela evet. şehirden köye, her zaman yardım ediyorduk. Ben bayağı bir her ne kadar da onlar bizi öyle de şehirli gibi görse de ben kendimi bayağı bir içli dışlı görüyordum. Ee, işte tarlayla Oy. vesaire Hı -hı. orada doğayla. Ee, bu bu kaybolmadı yani annem babam da ilgiliydi her zaman önemsiyordu. işte doğal kendileri bahçeyle ilgileniyordu arada ki ikisi de doktordur abam genel cerrah mesela ama hmm. ufak bir bahçesi var çına çıktı. Nebetlerden sonra gidip geliyor. Yani bu bende herhalde etraftan da hissedilen bilinen bir şey onun için kimi çekeceğini söylemişler. Hmm. Ve haklı olarak evet çekiyor ilgimi. Evet. Bu, bu arada Climate Geek'in web sitesinden biraz kopya çekersek de bir 10 yıl kadar önce iklim değişikliğini ilk radyodan duydum demiştiniz. Hangi radyo diye sorsak size. E, tabii açık radyodan <gülüyor> duydum. Evet. evet. Bilmiyordum. Hiç haberim yoktu. Böyle bir şey olduğuna haberim yoktu. 10 sene önce geldim ben döndüm Türkiye'ye <gülüyor> ve e, böyle karıştırıyordum radyo. Radyo seviyorum. Daha... Öğrenciyken YRC'de kalıyordum. Bir tane radyo vardı. monte edilmiş duvara. Hı. Onu dinliyordum. Mesela spor radyosuydu. Ama severim dinlemeyi. Ve açıklardaki ben radyoyu keşfetmiş oldum. Ve sonra sürekli dinlemeye başladım. Çünkü çok ilgimi çekti. Bir sürü program çok ilgimi çekti. Ve devamlı duyuyordum bunu. Ve daha da çok hani, araştırmaya, bilinçlenmeye çalıştım. Lola'ya da bunu açıklamıştım evet. Evet. Evet, orada da yine aslında bu aileye bağlı doğa ilişkinizden bahsediyorsunuz. Aynı e, alıntıya geri e, dönersek, Climate hı hı. de aslında bu hassasiyetiniz e, ve son gelişmelerin e, ışığında ulaştığınız fikri aslında, piano aracılığıyla dinleyicilere daha fazla insana yani e, aktarmak bu aslında... Genel manada bu Climate Keys etkinliğinde amacı bu tüm dünyadan piyanistleri. Rejiterlerinin, dinletilerinin başında, sonunda aslında böyle yeni tür bir eylemlik olarak da görülebilecek ve bilgiye dayalı, küresel ısınmaya dayalı takım bildirimlerin olduğu bir format da öneriyor aslında. Evet, evet. Lola Perin. Belki bu günlere özgü değil, sene içinde de başka şekillerde de devam edebilir. Belki her piyanist bunu düşünmeli, her müzisyen diyelim daha doğrusu biz de daha geniş tutarsak. İlla yani... COP23 taraflar konferansına denk gelmek durumunda değil tabii ki değil mi? Değil değil evet ama e, o, e, ben e, kardeşime de söyledim mesela o Kemancı Özcan Olucan. Evet. Hı -hı. ona söyledim o da yapmak istiyor şimdi bu durumda sadece piyanistler olmayacak o da dedi ki ben orkestra organize ederim mesela bir orkestra ufak bir orkestrı toparlarım Hı -hı. yani bu o, başlık altında iklim değişikliği COP23 olmasa da evet. fakat benim konser biraz şu tarihlerde Evet. olmalıydı. Daha önce konuştuğumuz gibi biraz hı hı. denk gelmesi önemliydi. Hı hı. Sene içinde devam edecek tabii ki 2018'de devam edecek diyor Loğla'da ve artıyor. Sürekli büyüyor. Yani ona, ondan çok memnunum. Mutluyuz. Evet, vurgulamak lazım. Evet. Onda böyle bir ilgi görmesi önemli. Evet, evet. Ben de önerdim. Başka yerlerden Almanya'dan, işte Macaristan'dan, Londra'dan, başka Piyanist arkadaşları da yönelmiş olduğum olayı onlar da yapıyor mesela. Evet. Ya da yaptı bazıları. Evet buradan da çağrımız olsun. Bütün müzisyen Hı -hı. dinleyicilerimize e, radyo yayınından bu hareketin büyümesi hepimizin hayrına olur. Planlanan ilk etkinlik Climate Gizd başlığı altında bu önümüzdeki salı gerçekleşecek. Ömer Madan'ın da konuşmacı olacağını bir kere daha e, belirtelim. Nasıl bir program e, var ayın 14'ü için? Bir de repertuarı sormak isteriz size. Tabii ki. Ömer Bey'in kabul etmesi büyük bir onurdu benim için ve mutluluktu gerçekten. Daha sonra ben Lola'ya önerdiğimde önermadığım ismini o da onu araştırmış ve çok önemli birisi olduğunu söylemişti bana. Bunu anladığını, okuduğunu vesaire. Hı -hı. Gerçekten çok çok önemli benim için ve bizim için. Programı ben biraz özellikle şöyle düşündüm. Metner Nikolai Metner, Rus besteci Nikolai Metner'in masalları var ee, ve e, Ferenc Liszt'in e, ilahi komedi Dante'nin ilahi komediyesi üzerine Hı -hı. yazdığı ve hatta Victor Hugo'nun da bir şiir üzerine isimden etkilenerek Hı -hı. yazdığı, après une lecture de Dante yani fantazie quasi sonata so, e, fantazi tarzında sonat ama e, ilahi komedi üzerine. Evet. kurulu bir beste program gibi. Burada da tabi cehennem, cennet, ulaşamayan aşıklar, işte tanrı, şeytan, bunların hepsi var. Bunu özellikle seçtim çünkü dünyanın hali gibi geldi bana. Hangisi, hangi tarafta ağır basacak bilmiyoruz. Evet. Fakat sonunda Eser cehennemin kapılarının büyük bir günümüyle kapul kapatılmasıyla kapanmasıyla bitiyor mesela. <gülüyor> evet. Yani artık herkes kendine göre <gülüyor> yolunu nasıl <gülüyor> Evet umarız biz de o kapıları e, kapayabiliriz. Kop 23 <gülüyor> zamanı ve her zaman bunu konuşmak üzerine durmak gerekiyor. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Bir sonraki. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Evet hafta Çok. Salı. Hisar Okulları'nda Climate Keys etkinliği Türkiye'de düzenlenmesine vesile Piyanist, besteci Birsen Ulucan'la telefon attığımızdaydı Çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere Sağ olun, görüşmek üzere evet, çok sağ olun İyi, iyi günler şirketler. Evet, Birsen Ulucan'nın Performansörümüzdeki salı Gerçekleşecek List'in Dante son adasında Son olduğu gibi Seslendirici Climate Keys Etkinliğinin duyurusunu biz sizlere yapacağız. Önümüzdeki hafta başında şimdi ama bu e, söyleşi vesilesiyle Bilsen Olucan kaydıyla e, olamasa da maalesef listeden Dante sonatını dinleyelim. Açık Radyo'da Açık radyo programında. Jean-Paul Gaspayan yorumuyla Evet cehennemin kapıları bu şekilde kapatıldı. Listin Dante sonatını Jean-Paul Gasparyen yorumuyla dinlettik sizlere. Önümüzdeki haftaya bugün Hisar Okulları'nda piyanist Bilsen Ulucan daha bu eseri seslendirecek Climate Keys etkinliklerinin İstanbul ayağında şimdiden duyuralım istedik. Ben bugün bir şey öğrendim. Ben bugün bir şey öğrendim. ...dünyayı merak edenler, anlamaya çalışanlar ve öğrenmeyi sevenler için bilgiler. Yayını hazırlayanlar Damla Özlüer, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen. Ben bugün bir şey öğrendim, ben bugün bir şey öğrendim. Ben bugün hekimlerin dili bastırmak için kullandıkları... Aynı zamanda ecza karıştırmak için de kullanılan araca Türkçe'de dilbasan dendiğini öğrendim. Sağlık sektöründe yaygın olarak Fransızca'daki Abes long yani dilbastır birleşik kelimesinden gelen abeslang adıyla anılan bu gerecin dezenfekte edilerek kullanılan çelik ve tek kullanımdan sonra atılan ahşap versiyonları da var. Spatula olarak da anılan, biraz daha küçük ve ahşap bir versiyonu çay karıştırıcı olarak piyasaya sürülen bu gerecin İngilizce ismi ise Tonkoldur. Öğrenen Rauf Kösemen, okuyan Devrim Zeynep Ateşer, ses kayıt Nevzat Atmaca.